Çık Radyo'da Altın Saatler programını dinleyeceksiniz. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Muzaffer Tunça ve ben Gürhan Ertürk birlikte sunuyoruz. Programın kaydını Rovlin Tayar gerçekleştiriyor. Telefon numaramız 212 343 40 40. Elektronik posta adresimiz açıkradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçileri Sera ve Derya Tolga'ya teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim yılın son programını yapıyoruz. 52. haftadayız ve 1185. program olacak bugünkü programımız. Biz program yapımcıları olarak 2022 yılının bir değerlendirmesini sizlere sunmak istiyoruz. Nuray Hocam, hoş geldiniz. Elvan merhabalar. Can Muzaffer Tunçak, sizler de hoş geldiniz. Merhaba, merhabalar. Evet, e, bugünkü programda Elvan Can Tekin dünyada ve Türkiye'de afetler konusunda 2022 yılının bir özetini yapacak. Evet Elvan, söz sende. Evet, e, teşekkürler. Şimdi şöyle genelinde baktığımızda 2022 yılı için e, Birleşmiş Milletler'in bir e, yayınında şöyle bir değerlendirme var. Diyor ki, 2022 küresel olarak yoksulluğu ve eşitsizliği kötüleştiren bir çatışma, iklim acil durumları ve sağlık salgınları yılı oldu. Bunların hepsini esasında biz yıl içinde yaptığımız programlarda değerlendirdik. Ama bir genel bir resmi görmek açısından biraz bugün bir zaman harcayacağız. Şimdi şöyle de bir sonuç var tabii bütün bunların ötesinde. Şu anda dünyada artık her 23 kişiden birinin insani yardıma ihtiyacı var. Bu gerçekten çok... 8 milyar nüfus olduğunu düşünürseniz olağanüstü bir rakamdan bahsediyoruz baktığımızda 2023 yılında eki Pasör 2022 yılında esasında çok büyük ölçekli doğal afet görmek pek kolay o değil esas baktım yani genel olarak listelerde incelediğimizde işte sel felaketlerinden Bahsediliyor. Bunları e, hemen gö gözleyebiliyoruz. Örneğin Afganistan'da e, oluşan 182 kişinin öldüğü Ağustos ayındaki sel felaketi. Arkasından Hindistan, Haziran ve Eylül aylarında 192 kişinin öldüğü sel felaketi. Ve sonra biraz daha detaylı bak bakacağımız Pakistan'daki sel felaketi. Sonra Mart ayında Brezilya'da oluşan 230 kişinin hayatını kaybettiği başka bir sel Filipinler'de Nisan ayında e, belki de bu yılın en e, e, hasar verici tayfunu diyebileceğimiz, tropik e, fırtınası diyeceğimiz Tayfun Megi'nin e, yarattığı seller ve 214 ölü. Güney Afrika'da Nisan'da 461 kişinin öldüğü sel felaketleri. Arkasından Nijerya'da Temmuz-Kasım aylarında 612 kişinin öldüğü sel felaketleri. Ve... E, Bunları çoğunu esasında küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı olarak uzmanların yıllardır söylemekte geldiği, işte özellikle mansun işte, iklim koşullarının değişeceği, daha fazla yağış alacağı, işte yağışların çok daha sertleşeceği ve güçlü yağışlar nedeniyle taşkınların ve sel felaketlerin artacağı yolundaki öngörülerin hayata geçtiği anlamında değerlendirmekte belki de yarar ver. Bu sel felaketleri içerisinde tabii ki biz kendi programımızda da bahsetmiştik. Yaz aylarında Pakistan'daki sel felaketi en büyük boyutlu olanı. yaklaşık 33 milyon kişiyi etkileyen ve en azından en az şeyle sayında 1739 kişinin ölümüne neden olan bir sel felaketi. Haziran ortasında Muson mevsimi e, Mansunların başladığı e, dönemde itibaren Pakistan'ı etkileyen çok ciddi bir e, doğal felaket. E, bu e, felaket sonunda esasında tabii ki e, ekonomik olarak da çok büyük hasar var. Yaklaşık bir milyonun üzerinde e, çiftlik hayvanın, büyükbaş ve küçükbaş hayvanın öldüğü İnsanların önemli bir bölümünün geçim kaynaklarını kaybettiği, süt ve et e, olmak üzere birçok e, hayvansal ürünün arzının e, bu fel felaket sonucunda azalmış olduğu bir gerçeği var. Yani sadece e, sel felaketinin getirdiği ekonomik hasarlar değil ama daha da kalıcı bir takım başka e, etkileri de oldu. Şöyle ki Pakistan'da esasında pirinç mahsulünün yaklaşık %15 i ve pamuk bahsinin de yüzde kırkı etkilendi. Yani ülke aslında ciddi hem gıda kıtlığıyla karşı karşıya hem de ekonomik bir yıkımla karşı karşıya kaldı. E, bu arada tabi sellerin neticesinde on milyonu aşan insan göç etmek zorunda kaldı, e, yani evlerinden uzaklaştılar ve iki milyon evde e, yetkililerin söylediğine göre tamamen veya kısmen hasar var ve e, sel felaketinin yaşandığı Haziran-Eylül döneminin ardından e, bütün dünyadan çok ciddi e, insani yardım yaptı. Türkiye'den de e, insani yardım, trenleri kalktı. Pakistan'a e, ciddi miktarda yardım ulaştı. Ama e, o günden bu yana hala Pakistan'da bu sel felaketlerinin olumsuz etkileri e, göz, gözlenmeye devam ediyor depremler açısından baktığımızda esasında 2022 yılının çok fazla e, aktif olmadığını söylemek mümkün. E, şöyle baktığım zaman istatistiklere. Eee 9'un üzerinde büyüklüğü olan bir deprem kaydetmemiş. Hatta 8'in üzerinde bile deprem kaydedilmemiş ve 2022 yılında 7 ile 7.9 arasında bir 11 adet deprem var. Büyüklüğü 6 ile 6.9 arasında da 116 deprem e, kaydedilmiş. E, deprem kayıpları, insani kayıplar da oldukça sınırlı. Geçmeyi, daha önceki yıllaralık karşılaştırdığımızda e, toplam 2000 civarında insanın, ki bunların önemli bölümü 21 Haziran günü Afganistan'da meydana gelen depremde 1036 tanesi o depremde hayatını kaybetti. E, toplam 2000 civarıda kayıp görüyoruz. 2022 yılında depremlerde ee, ve yıllara göre baktığımızda esasında toplam e, kaydedilen deprem sayısı 8.457 2022'de bu rakam 2020'de 16.800 2020'de 13500 yani 2022'nin esasında depremler açısından oldukça sakin bir yıl olduğunu söylemek büyük ee, e, bir hata olmaz. E, tropik fırtınalar açısından e, 2022 esasında oldukça hareketli bir yıl ama ona da baktığımızda esasında tropik fırtınalar da e, biliyorsunuz yani maddi zararın en büyük olduğu fırtınalar genellikle Atlantik Okyanusunda oluşan kasırgalar. E, bunlar içerisinde e, e, oldukça sayısal olarak bir kasırgaları gözlemleyebiliyoruz ama büyüklük açısından çok o kadar e, dikkat çekici yok. Bir iyan var e, Eylül ayında meydana gelen. Ama e, örneğin Ağustos ayında e, hiç kasırga e, oluşmamış Atlas Okyanusu'nda. E, o anlamda ilginç bir e, hani e, ortalamanın altında bir durum olduğunu da söylemek mümkün. Ee, bu arada en büyük kasırga, biraz önce de söyledim, Filipinler'de buran kasırga, tropik e, şey, e, e, typhoon Megi, e, 214 kişinin ölümüne neden olan kasırga bu ya da tropik e, şey, e, fırtına. E, ekonomik olarak da en büyük hasarı gene tabi Atlas Okyanusunda e, e, oluşan Ian kasırgası, toplam 50.2 milyar dolarlık Ekonomik hasar e, yarattığı söyleniyor bu kasırganın. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde değil, Trinidad ve Tobago, Venezuela, Kolombiya, büyük antillerin bir kısmında e, etkili olan bir kasırga. Evet, e, kuraklık öbür taraftan çok ciddi bir problem olarak kendini gösteriyor. Kuraklık e, dünyanın bir sürü bölgesinde e, çok... E, yaygın olarak gözlemlendi 2022'de. Örneğin Avrupa'da kuraklık çok fazla ve yani söylenen esasında bu Avrupa'da 2022 yılında yaşanan kuraklığın son 500 yılın en kötü kuraklığı olduğu, 500 yılın en kötü yılının 2022 olduğu söyleniyor. Bir sürü yan etkileri de var tabii kuraklığın nehir sularının azalması, hidroelektrik e, santrallerin üretimin azalması, hatta hatta nükleer santrallerin soğutma sistemleri için son, ciddi sonuçlar doğurması, yani kuraklığın Avrupa'daki etkileri e, sadece işte tarımsal üretimle sınırlı kalmadı, ama e, başka alanlarda kendisini gösteriyor. Ama tabii ki kuraklıkla ilgili olarak karşımıza çıkan e, en büyük sorun Afrika boynuzunda, yani Doğu Afrika'da oluşan kuraklık ve buna bağlı açlık tehlikesi. 40 yıldan aşkın bir süredir aslında yani kuraklıkla mücadele ediyor Afrika boyunca ama bu 40 yılın en kötü yılını yaşadı geçen sene. Son Mart-Mayıs 2022 yağmur mevsimi o bölgede son 70 yılda kaydedilen en kurak mevsim ve şu anda. Dünya e, Birleşmiş Milletler'in tahminine göre yaklaşık 36 milyon kişi kuraklıktan etkileniyor. Bu 36 milyon kişi tabii kuraklıktan etkileniyor ama bu kuraklıkla birlikte oluşan başka şeyler de var. Göç ve çatışmalar da çok ciddi olarak o bölgede artmış vaziyette. Bu bölgede yaşayan insanların genel nüfusun yaklaşık %40'ının yetersiz beslendiği, e, hatta Somali'de bu rakamın %70'lere çıktığı söyleniyor. Bütün e, bu insanlara bir şekilde uluslararası e, yardımın ulaştırılması e, en önde gelen önceliklerden bir tanesi. Ve e, Somali'de mesela 5 yaşın altındaki çocukların yarısından fazlasının yetersiz beslenmeyle karşı karşıya kalması ve bunun artık ölümcül seviyelerde e, olması çok önemli bir durum ve bunun hemen zaten şu anda müdahale de ediliyor ama çok daha ciddi müdahalelere ihtiyaç, insani yardıma ihtiyaç olduğu kesin. Ve bu arada tabii sadece kuraklık insanları etkilemiyor. Hayvanları da etkiliyor. Bu anlamda da bu bölgede çok ciddi hayvan ölümleri var. Bu sadece besin zincirindeki bir aksaklığa neden olmuyor. Bu aynı zamanda o bölgede ana geçim kaynağı olan hayvancılığında bir anlamda yok olmasına neden oluyor. E, doğal kaynaklı afetler baktığımızda e, başka karşımıza çıkan tabii o yangınlar orman yangınları orman yangınları açısından da e, gene Avrupa'dan başlayalım dilerseniz. Avrupa'da 15 yıllık ortamın neredeyse 4 katı kadar bir orman alanı ve yangın sayısı var bu, bu yaz gerçekleşen. Fransa'da 57 bin hektar işte toplam yaklaşık 198 pardon 148 bin hektar kadar bir alan yanmış vaziyette ama ilginç ve de şey yapan yani rahatsız edici bir başka e, konuda Sibirya'da çok ciddi orman yangınları var 100 bin hektardan fazla alan 2022 yılında Sibirya'da normal koşullarda pek öyle e, orman yangınlarının sık görüldüğü bir bölge olmamasına karşın orada da e, ciddi bir e, yangın istatistiğiyle karşı karşıyayız Amerika'da e, gene çok büyük miktarlarda alan e, orman yangınları nedeniyle tahrip olmuş vaziyette. E, şöyle ki yaklaşık 3 milyon hektar 28 Ekim tarihine kadarki istatistikler bunlar. 3 milyon hektarlık alanın bir şekilde yangından zarar gördüğü orman alanının yaptığı e, işte bir şeyin e, otlak ve benzeri yerlerin orman e, yangınlardan zarar gördüğünü söyleye söyleyebiliriz. Bir başka bir ilginç nokta bu seyrede de Kaliforniya'da, e, ki yangınlar ki her zaman Kaliforniya programlarımızda da işliyoruz. Biz en fazla yangınların olduğu yerdir. Bu e, geçmiş serilere oranında biraz daha sınırlı e, sayıda orman yangını gerçekleşmiş. E, Türkiye'ye gelince hemen orman yangınlarıyla başlayalım Türkiye'de. Türkiye'de. Orman Genel Müdürlüğü'nün istatistiklerine göre 2022 yılında 2153 orman yangını oluşmuş. Toplam 12-13 bin hektar civarında alan yanmış. Bunlar içerisinde iki büyük yangın var özellikle. Bir tanesi Marmaris'teki Bördümet bölgesindeki yangın 24 Haziran'da başlayan. Diğeri de 13 Haziran'da başlayan şey de Temmuz'du. Pardon 13 Haziran'da başlayan evet. Datça'daki e, yangın, e, Datça Yarımadası'ndaki yangın, bu iki büyük yangının dışında tabii e, başka yangınlar da var. Ama toplam yanan alan 12.747 hektar, geçen seneki rakamlarla karşılaştırdığımıza göre oldukça sınırlı bir rakam bu da. E, biyolojik kaynaklı afetlere baktığımızda tabii ki 2022'de hala COVID'den bahsediyoruz. Covid-19'un virüsünün yarattığı şey, pandemi 2022 yılında da devam ediyor. Gerek doğal muafiyet kazanımı gerekse de aşı uygulamaları sonucunda etkisi kaybediyor ama zaman zaman ve bölgesel olarak vaka sayılarında bir takım artışlar görülüyor. Ancak doğrudan ölümler. Covid'e bağlı doğrudan ölümlerde bir azalma var ve birçok yerde de artık hayat normale dönmüş durumda. Ama e, tabii e, ilginç olan Covid-19 pandemisi sırasında izlenen önleme ve tedavi politika uygulamalarının etkilerini gözlemlemek olacak e, önümüzdeki günlerde. Örneğin sıfır vaka stratejisi izleyen Çin'de meydana gelen protestolar bir politik bir e, yansıması oldu bunun. Çin yöneticilerin tebliğleri gevşetme kararından sonra bazı bölgelerde çok ciddi vaka artışları meydana gelmeye başladı. Çünkü orada bu doğal immunizasyon, doğal muafiyet kazanımı söz konusu değildi. Covid-19'a yakalananların uzun dönemli sağlık problemlerinin olup olmadığı ciddi olarak tartışılıyor. Bu konuda biz de programımızda çeşitli uzmanlara konuyu sorduğumuzda çok net bir cevap onlardan alamamıştık hatırlarsanız. Covid-19 aşı uygulamalarıyla ilgili hala bir sürü soru işareti ve de spekülasyon diyebileceğimiz yorumlar var. Bu aşının yan etkileri üzerine. Ve bir başka Covid-19 ile bütün dünyada ve özellikle de az gelişmiş ülkelerde karşılaşılan bir başka sorun da şu. Pandemi sırasında koruyucu, teşhis ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin yaşayanlar yaşanan e, aksilikler, bunların kısıtlanmış olmasına nedeniyle COVID harici hastalıklar da bir takım sorunlar e, geçmişi oranla daha fazla yaşanmaya başladı. İşte teşhiste geç kalması, gerekli ve yeterli tedavi alamamaları hastaların bunlarla ilgili ciddi problemler var. Bazı ülkelerde aşılama ve koruyucu sağlık hizmetleri dediğim gibi özellikle Afrika ülkelerinde sıtma ve benzeri hastalıkların, Ebola falan gibi bir takım hastalıkların e, büyük bir potansiyel teşkil ettiği yerlerde e, bu hastalıkların yeniden ciddi olarak e, yaygınlaşması ve tehdit haline dönüşmesi e, gibi bazı durumlar ortaya çıktı 2022 yılında. İnsan kaynaklı afetlere baktığımızda, evet burada durumda iyice vahim. 2022'de 100 milyon insan evlerini terk etmeye zorlandı. Bu Birleşmiş Milletler'in istatistiği ve çatışma, şiddet, insan hakları ihlalleri yüzünden bu insanlar 100 milyon civarında insan evlerini terk etti ve ya ülke içerisinde ya da ülke sınırlarının dışında yeni hayatlar kurma çabası içerisine girdiler. İnsani yardıma ihtiyaç duyan insan kişi sayısında yaklaşık 2021'e oranında 90 milyon kadar bir artış söz konusu. Rakamlar 300 milyon civarında şu anda bu anlamda. Ukrayna'da, Etiyopya'da, Burkina Faso'da, Suriye'de, Myanmar'da birçok ülkesinde şiddet ve uzun süreli çatışmalar insanları göçe zorladı. Bu kilit faktörler bunlardı. Bunlar içerisinde tabii binlerce geçmenin çeşitli nedenlerle gerek şiddeti çatışmalar gerekse de Afrika'daki özellikle yaşanan kıtlık ve kuraklık ve kıtlık nedeniyle çok tehlikeli bir yolculukla Akdeniz'e açılıp Avrupa'ya ulaşmaya çalışması Orada da yaşanan kazalar gerçekten büyük trajediler yarattılar. Bunlar rakamlar rahatsız edici boyutlara ulaştı. Onun ötesinde galiba Türkiye'deki depremlere biz atladık. Doğal afetleri yaparken istiyorsanız bir ona da bir bahsedelim. Doğal afetler açısından ya yani depremler açısından Türkiye genel. Ee, oldukça hani, sakin bir yıl geçirdi. Ee, en büyük kayıt, kayıt edilen deprem 5.9 büyüklüğündeki e, yaptı da e, gökyaka, düzce depremi bu Burak 5.9 bazıları 6.1 şeklinde şey yaptı, e, ifade etti. E, onun dışında Ege Denizi'nde işte, e, Osmaniye'de e, Akdeniz'in çeşitli noktalarında ve e, Malatya'da, Pötürge'de 5'in üzerinde, Göle'de, e, Ardahan'da 5'in üzerinde depremler oluştu. E, gene 5'e yakın Burca depremimiz var 4.9. E, Çat depremi var Erzurum'da 4.9. E, işte, Kırıkan depremi var son e, yakın bir tarihte oluşan. Ama e, dediğim gibi alt, altının üzerinde bir deprem e, bu sene. E, kayıtlarda yok Türkiye'de o anlamda e, oldukça sınırlı. Türkiye'deki seller konusunda da biraz bilgi vermek gerekirse Türkiye'de de, e, hani geçmiş yıllara özellikle de 2021'e kıyasla oldukça sınırlı bir sel durumu var Türkiye'de. E, Ankara'da 7 Haziran'daki bir sel olayı 6 kişinin öldüğü. Daha sonra işte Bartın'da e, Yaşanan 28 Haziran'da yaşanan sel olayı en belli başlı e, olaylar ama ıps, ı, daha bölgesel, daha sınırlı e, hasar veren sellerde olmadı değil. Ee, i̇nsan kaynaklı afetlere baktığımızda Türkiye'de maden kazası tabii ki çok önemli. Ee, 4 Ekim 2022 günü Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taş Kurumu'nun Amasra Müessese Müdürlüğü'nde gresu patlaması ve arkasından oluşan yangın ne yazık ki 42 işçinin maden işçisinin ölümüne neden oldu. 2022 yılında tabi bu arada oldukça yoğun iş olarak iş cinayetleriyle karşılaştık. Bunlarla ilgili istatistikleri biz düzenli olarak veriyoruz ama. 2022 yılının ilk 11 ayındaki rakam 1658 işçi iş cinayetleri de hayatını kaybetti. Trafik kazalarına baktığımızda geçen yıllara oranda bir e, sınırlı bir iyileşme görmek mümkün. E, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün istatistiklerine bak bakıyoruz. E, burada 2022 yılında ilk 7 ayında istatistikler var. E, toplam... Ölümlü trafik kazası 1752, e, ölü sayısı 2100 e, ve yaralı sayısı da 268.832. E, bu rakamlar geçmiş yıllara oranla e, daha e, sınırlı rakamlar diye belirtebiliriz. Evet e, ben e, oldukça e, uzun zaman aldım. E, Yok ama iyi bir toparlama yani, oldu o, Elvan. Da, e, Bunlar işte 2022 yılında gerek doğal kaynaklı gerekse de insan kaynaklı e, afetlerin genel bir özeti Evet Evet bir de en son e, günlerde e, özellikle dün e, oldukça yoğun e, kış şartlarına yaşayan Amerika'dan bahsetmek e, gerekir diye düşünüyorum e, Amerika'da -45'lerin görüldüğü kış koşulları, Kar pırtınaları yaşanıyor. Hatta bomba siklonu diye adlandırılan atmosferik basıncın aniden düşmesiyle e, oluşan kuvvetli e, kasırgaya neden oluyor. Buffalo kenti ve Kanada'da çok etkili olduğu belirtiliyor. Ve 60'ın üzerinde de can kaybından bahsediliyor. E, hatta enteresandır e, karın altında kalmış olan e, araçların içinde donarak hayatını kaybetmiş olan insanların bulunduğu belirtiliyor. Sanıyorum önümüzdeki günlerde bu sayının artmasından da korkuluyor. Belki son olarak bundan da bahsetmek iyi olur, belirtmek doğru olur diye düşünüyorum. Ve hemen bir küçük araya gidelim, müzik parçamızı dinleyelim. Ondan sonra programımıza ikinci bölümle... Devam edeceğiz. Açık Radyo'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugün Mehmet Nuray Aydınoğlu hocamız Elvan Tekin Muzaffer Tunca ile birlikteyiz. Ve 2022 yılının bir kısa değerlendirmesini sizlere sunmaya çalışıyoruz. Evet Nuray hocam siz neler aktaracaksınız dinleyicilerimize? Evet ben deprem afeti bakımından birkaç şey söyleyeyim. Lütfen. Elvan Bey'in belirttiği gibi e, bu yıl tabii dünyada yine büyük depremler oldu ama e, özellikle can kaybı ve mal kaybı bakımından önceki yıllara kıyasla e, biraz daha sakin geçtiği görüldü. E, Türkiye'de de durum öyle e, tabii bu e, müsbet bir şey bizim için e, çok büyük depremler. Neyse ki olmadı ama e, her zaman olduğu gibi özellikle Doğu Anadolu fayı boyunca yani Hatay'dan e, Erzincan'a kadar uzanan e, güney Kuzey Doğu, Güney Batı istikametli ana fay boyunca çeşitli yerlerde belki çok büyük olmayan ama ilerisi için uyarılar teşkil eden depremler oldu. Yani ben buradayım tarzında. Ee, her zaman olduğu gibi Ege bölgesi çok aktif. Ee, özellikle e, Girit adası civarındaki dalma batma zonunda yani Afrika kıtasının e, Anadolu plakasının altına daldığı e, Kırığı boyunca ve onun civarında e, çok sayıda küçük deprem oldu e, ama e, bu bölgenin de çok aktivitesini koruduğu ve ileride büyük depremler e, meydana getirmeye aday olduğu görülüyor. E, 2022'nin Türkiye açısından belki en önemli depremi e, son zamanda yaşadığımız Düzce depremi. Aslında hiç e, manyetüt bakımından işte 6, 6, 10'da 1, 5, 10'da 9 muhtelif şeyler var ama önemli değil. Ortalaması 6 diyelim. E, böyle olmasına rağmen yarattığı ivmeler bakımından e, bu büyüklük tanımıyla orantılı olmayacak derecede yüksek yer ivmelerinin ölçüldüğü bir deprem oldu. Bu bize biraz sürpriz gibi geldi. Yani bu büyüklükteki depremde bu ölçüde yüksek ivmeleri beklemeyiz. Dolayısıyla bu bunun nedenleri ve sonuçlarını bilim adamları, mühendisler incelemeye başladılar herhalde. Önümüzdeki yıl boyunca da bu incelemeler yapılacaktır. Ama gerçekten... Hasar bakımından da ilginç gözlemlerimiz oldu. Bunları daha önceki programlarda ayrıntılı olarak verdik ama çok kısaca özetlemek gerekirse. Hasar çok sınırlı oldu. Yani basında basına yansıyan hasarların da çok büyük bir kısmının gerçekte yapısal hasar olmayıp dolgu duvarlarının çatlamasıyla ilgili ee, hasarlar olduğu. Bunların dolayısıyla hayati özel durumlar dışında hayati bir tehlike oluşturmadığını söylemek lazım ama maalesef daha önceki depremlerde de olduğu gibi Türkiye'de bir önemli eksiklik ortaya çıkarak çıkıyor. Giderek depremden hemen sonra hasar tespiti yapan kadroların bilgisizliği yüzünden veya uzman kişilerin görevlendirilmemesi yüzünden bu yapısal olmayan hasarlar yapısal hasarmış gibi değerlendiriliyor. Ve bu binalar e, çoğunlukla da depremden hemen sonra yıkılıyor. Bunların görüntülerini de e, televizyonlarda seyrettik. E, bu durum daha önceki depremlerde de özellikle çok göze batıcı bir biçimde. Van depremlerinde söz konusu olmuştu. Ee, bu konuda bir şeyler yapmak gerekiyor. Çünkü bu cehaletle gidilirse yarın öbür gün daha daha büyük yanlışlara varılabilir. Ama ama genel olarak tabii Düzce'de ve depremin merkezine yakın kentim, kasaba Akyaka'da çok gölyakada pardon özür dilerim. Ee, çok büyük e, yapısal hasar olmadı. E, bu çok memnuniyet verici bir şey. Tabii bunun büyük ölçüde e, 99 depremlerinden sonra yani Düzce depreminden sonra özellikle e, orada yapılan binalarda e, inşaat yapım kalitesine tasarım ve yapım kalitesine eskiye oranla daha fazla dikkat edilmesi ve az katlı binalar yapılması bu az katlı binalarda ki ortalama kat yüksekliğinin 4 civarında olduğu ifade ediliyor. Bu bu binalarda da büyük ölçüde betonarme perde kullanımının yaygın bir biçimde uygulanması, hasarın çok az olmasının en önemli nedenleri arasında gösteriliyor. Çok büyük bir endüstriyel hasar olmamasına rağmen. Bazı hasarlar e, e, ilerideki büyük depremlerde Türkiye'de bina hasarı yanında endüstride e, ekipmanlarda e, fabrikalarda büyük ekonomik kayıpları e, kayıplarla sona, sonlan, sonlanabilecek önemli hasarların olabileceği endişesini şimdiden gösteriyor. Bu konu. Bu deprem bu vesileyle bu konuyu da e, gündeme getirdi. Hatta biz de bu konuda e, endüstriyel raf sistemleriyle ilgili ki bunlar lojistik sanayiinde çok önemli yer tutuyor bir e, program yaptık e, bir süre önce. E, ama e, genel olarak endüstrinin e, depreme daha fazla e, hazırlıklı olması konusunda bu deprem Ciddi bir uyarı olarak alınmalı e, ve bana kalırsa e, bugün ne kadar e, yani 99 depremlerinden bu yana geçen 25 yıla yakın e, süre içinde aslında binaların e, tasarımında, yapımında dolayısıyla depreme dayanıklı e, bina inşaatında epey mesafe kaydetmiş olmamıza rağmen e, Endüstriyel yapılarda e, ki bunlar muazzam e, ekonomik e, değer e, taşıyorlar. Bu konularda çok e, mesafe alamadığımızı bu son depremde gösterdi. Umarım bundan sonra bu konu bir kampanya haline dönüştürülerek ve bu konuda sanayicilerin de tabii talepte bulunmasının çok önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Umarım bu konu daha ciddi bir biçimde ele alınır çünkü Bizim en tehlikeli bölgelerimiz deprem bakımından maalesef aynı zamanda en sanayinin en yaygın olduğu bölgeler o bakımdan bu konu gerçekten öne çıkıyor. Ben genel olarak şimdilik bunları söylemiş olayım. Çok teşekkürler hocam. Hemen Muzaffer Tunç'a söz vermek istiyorum. İzmir'de ve Türkiye'de geçtiğimiz yıl meydana gelen afetlere kısaca bahsederken şu konuya özellikle değinmek istiyorum. İzmir'de geçtiğimiz iki yıl önce biliyorsunuz yaklaşık iki yıl önce büyük bir deprem oldu. 117 kişi hayatını kaybetti. Bunun üzerine bu hasar gören binaların onarılması, yenilenmesi için gerek TOKİ, bir atak yaptı. Öte yandan e, İzmir Büyükşehir Belediyesi e, bu hasar görmüş bölge Bayraklı Bölgesi'nde e, emsal artışı sağlayacak. E, e, parsel bazında %20 e, ada bazında %30 olacak şekilde bir düzenleme yaptı. Ancak e, İzmir'de e, deyiplancılar odası ve mimarlar odası hücreleri bu konuyu mahkeme taşıdılar. Geçtiğimiz günlerde de e, bir kişi üniversiteden e, üniversite üyelerine meydana gelen e, bilir kişiler e, bu düzenlemenin kamu o yararına olmadığını aykırı bulduklarını belirten bir rapor hazırladılar. Şimdi bu konu çok güncel olacak öndeki yıl öyle düşünüyorum. E, Tabi de temzeder buna itiraz ediyorlar. E, odalarımız ise meslek odalarımız ise e, bunun e, birleşme açısından sorunlar getirdiğini e, daha başka yollarla konuşulması gerektiğini ifade ediyorlar. Bence bu e, önemli bir konu olacak. E, öte yandan yine büyükşehir belediyesi e, bizim de Ele aldığımız geçmiş yayınlarda envanter çalışması başlattı Bayraklı bölgesinde 33 e, konutta. E, bunun da sonuçlarını bekliyoruz. Daha sonuçları açıklanması açıklanmadı. Nasıl bir sonuca varılacak e, onu e, merakla bekliyoruz. E, tabii bu e, minileme konusunda kredi desteği önemli Bizde Biz de geçen ee, yol yayınlarımızı Avcılar Belediyesi'nin örneği üzerinde durmuştuk. Onu bu yolda bir düzenlemekte yarar var. Ee, güzel bir örnek olabilir ee, diğer e, deprem bölgelerindeki hasarlara diye düşünüyorum. Ee, bu arada yine anımsatmakta yarar var. Bir deprem tatbikatı yapıldı. Ee, AFAD e, eş güdümünde. Ancak e, pek başarılı olduğu söylemez. E, gene geçtiğimiz yayınlarımızda bu konuyu irdeledik ve bunun sonuçlarını beklediğimiz bu Abdrikad'daki e, yanlışlardan nasıl dersler çıkaracağını e, ele alacağım. Ben de merak ediyorum doğrusu. E, aynı e, doğrultuda e, AFAD'ın işte Bu ekran e, ve afetler mücadelesinde bir ekran eş... yönetmenliği, e, bir takım e, düzeltmelerinin yapılması konusunda nasıl bir çalışma yapıyor onu da ben kendi adıma da olsa merak ediyorum. Çünkü bu konuda da e, bir dağınıkçı var onu hissediyorum. E, bu konuda da daha düzgün bir yolu bilinmesi gerekiyor. Evet, benim kısa e, görüntü 2022 perspektifte böyle 2023'te de bu yapılan çalışmaların sonuçlarını beklediğimizi dile getirmek Bu arada yine İzmir Büyükşehir Belediyesi e, yeni bir açıklama yaptı. Sünger Kent diye yani yağmurların, yağmurlardan doğan e, zararların Başkınların e, giderilecek, yani daha başında kente gelmeden gerek ayrı bir e, kanalizasyon sistemiyle, yağmura e, sadece odaklanmış bir e, yapıyla yapılanmayla, gerekse de daha tepelerde engelecek, güncellenecek e, bir yapılanmayla diğer kent diye bir model oluşturma dönüşmene başlattı. Bunu da 2023'te izleyeceğiz. Evet. Çok teşekkürler Muzaffer. Ben de şimdi 2022 yılının Altın Saatler programları hakkında bilgileri vermek istiyorum. 10 Ekim 1999 günü ilk programımızı gerçekleştirmiştik Altın Saatler olarak. Başta da söylediğim gibi bugün 1185. programımızı Yayınıyoruz. E, toplam 23 senedir sesimizi sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz. E, 2022 yılının ilk programında 5 Ocak e, 2022 tarihli programımızda hangi konulara ağırlık vereceğimizi e, listelemişiz ve bunları e, hemen e, sırasıyla okumak istiyorum. Göç, iklim krizi ve uyum politikaları, Covid-19 pandemisi. Şehir planlama emsel artışı, afet zararlarının azaltılması, denetimler, müteahhitlik ve mühendislik eğitimleri uygulamaları, envanter çalışmaları, kentsel dönüşüm örneklerinin izlenmesi, iyi örneklerin ön plana çıkarılması, yeniden yapım ve güçlendirme, finansman modelleri, sigorta, dask çalışmaları, ismet çalışması, mahalle bazlı çalışmalar, Mimarlıkta deprem eğitimleri, afet eğitimleri, e, afet iletişimi, e, kuraklık, orman yangınları sellere karşı alınması gereken tedbirler, izlenmesi gereken vaatler, projeler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul'u yeniliyoruz kampanyası, Marmara Denizi acil eylem planı ve diğer e, projeler, vaatler. Şimdi bunların... Hepsine ilişkin programlar yaptığımızı tespit ediyoruz. Yapamadığımız bazı programlar var. Onlar da şöyle, özellikle afet eğitimleri konusunda öğrencilerle program yapacağımızı belirtmiştik. Bunu artık 2023'te gerçekleştirmeyi planlayabiliriz. Mahalle bazlı çalışmaları esas itibariyle gönüllü faaliyetler açısından ele aldık, ama aynı zamanda muhtarlar ile de programlar. Yapıp onların afetlerin afetlere olan ilgisini biraz tespit etmek istiyorduk. Bunu yapamadık. Kadın cinayetleri ve şiddet üzerine program planlamıştık. Bunu da 2023 yılında yapmayı planlayabiliriz. Hasta tutuklu ve mahkumlar hakkında program planlamıştık. Bunu da gerçekleştiremedik. 2023'te gerçekleştirme sözünü bugün verebiliriz. Efendim 2022 yılında gerçekleştirdiğimiz Altın Saatler programlarının özeti ise şöyle. Bu yıl bugün dahil 51 yeni program gerçekleştirdik. Sadece bir hafta program tekrarı yapmak durumunda kaldık. Toplam konuk sayımız 46 oldu. Konuksuz program sayımız yani programcılar olarak kendi aramızda yaptığımız program sayısı ise 8 adettir. Programlarımızı 51 dinleyicimiz destekledi. Birden fazla programımızı destekleyen dinleyicilerimiz de oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Desteği olmayan hiçbir programımız olmadı. Altın Saatler programlarının konularına göre dağılımını ise şu şekilde yapabiliriz. 22 programı dünyada ve Türkiye'de depremler, deprem sonrası çalışmalar, risk azaltmaya yönelik çalışmalar, yer bilimleri, gönüllü çalışmalar, kentsel dönüşüm, şehir planlama, binaların yenilenmesi, güçlendirme, hukuki sorunlar, inşaat yapım süreci ve müteahhitlik uygulamaları, İSMEB ve İL AFET risk azaltma planlarının ele alınması e, ile gerçekleştirmişiz toplam 22 program. Altı programımız iklim değişikliği, Marmara Denizi'ndeki kirlilik, madenlerdeki patlamalar ve seller üzerine gerçekleşmiş. Yine altı programımız yangınlar ve orman yangınları üzerine gerçekleştirmişiz. Dört değerli hocamızla programlar yaptık Ayşe Ergin, Erhan Karaesmen, Faruk Karadoğan ve Uğur Ersoy hocalarımızla bunları önümüzdeki dönemde. Bir kitap haline getirmeye çalışacağız. Mehmet Nuray Aydınoğlu hocamızla yaptığımız programları da ekleyerek. Beş program sağlıkla ilgili olmuş. Covid-19, afet sonrası sağlık sorunları üzerine toplam beş program yapmışız. İş güvenliği ve işçi sağlığı üzerine beş program yapmışız. Elvan özetlemişti. iş cinayetleri raporlarını Olabildiğince vermeye gayret ettik. 2022 yılımızda ayrı, aramızdan ayrılan Aydın Engin, Cem Madra, Murat Balamire ve 2001 yılında kaybettiğimiz Aykut Barka hocamızı dört ayrı programda andık. Birleşmiş Milletler İnsani Gelişme Raporu üzerine bir program gerçekleştirdik. Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi'nde bir programımız oldu. Ayrıca İstanbul Biennali'nde Açık Radyo'nun özellikle hazırlık yapmış olduğu Barınhan'da bir panel gerçekleştirdik. Yine konularımız üzerine ee, teşekkürlerimizi ifade etmek istiyorum. Program konuklarımıza, destekçilerimize ve tüm dinleyicilerimize sonsuz teşekkürlerimizi iletmek istiyoruz. Teknik yönetmeyenlerimiz Andre Gritcu, Ferial Kabil, Ömer Şahin, Robin Tayar ve Selahattin Çola'a çok teşekkür ediyoruz. Altın Saatler programlarının duyurularını Açık Radyo'nun sosyal medya hesaplarından yapan ve podcast sayfamızı yöneten İdil Yılmaz'a çok teşekkürler Açık Radyo Yayın Koordinatörü Didem Gençtürk'e ve Açık Radyo Yönetimine de e, teşekkürlerimizi iletiyoruz ve buradan hareketle de ben son dilekleri almak isterim ve e, Nuray hocam sizden e, başlayabilir miyiz e, özellikle 2023 yılına ilişkin düşüncelerinizi e, almak isteriz buyurun. 2023 yılının başta bütün e, ulusumuz fertleri olmak üzere e, açık radyo camiasına da hayırlı olmasını, mutluluk, sağlık, esenlikler getirmesini diliyorum. E, Tabi program konumuz olan afetlerin e, 2023'te ülkemizi daha az etkilemesini, daha az zararlara neden olmasını diliyorum. Ve herkese saygılar sunuyorum. Elvan Can Tekin. Ben de deminki bölümün başlangıcında bir bilgi vermiştim. Onunla bağlantılı olarak şey, son mesajı vermek istiyorum. 2023 yılının iklim acil durumları, sağlık salgınları ve çatışmaların olmadığı yoksulluğun ve eşitsizliğin Kötü, iyileştiği ve dünyada artık 2022 yılındaki o her 23 kişiden birinin insani yardım ihtiyacı var durumunun iyileştiği bu sayının çok daha e, aza indiği bir e, yıl olmasını diliyorum. Teşekkürler. Muzaffer Tunçoğal. Evet, ben de tabii iyi biletlerini bulmak istiyorum 2023 yılı için. Ancak zor bir yıl olacağı benziyor birçok konuda. Bunun için dirençli kentleri, dirençli toplumları inşa için çalışmak, o konuda bilinçlendirme çalışmaları yapmak önem kazanıyor. Az önce de ifade ettiğim gibi özellikle mahalle bazındaki çalışmalara, muhtarlık bazındaki çalışmalara, daha böyle tabanda yapılacak çalışmalara ağırlık verilmesinin e, önemli olacağını düşünüyorum. Böylece insanlar e, afetlere karşı e, mücadelenize de daha e, aktif olurlar. Daha etkin olurlar. E, böyle bir e, 2023 yıl e, biliyorum ben. Evet. E, çok teşekkürler Muzaffer. E, ben de e, iyi dileklerle yeni yılınızı kutluyorum. Değerli dinleyicilerimiz. 2023 yılının sağlıklı ve barış içinde e, geçecek bir yıl olmasını diliyorum. Arkadaşlarımın da belirttiği gibi e, zor bir yıl olacağı görünüyor. Fakat bütün zorlukların arkasından iyilikler de gelebilir diye umudumuzu e, kırmadan devam edeceğiz. 4 Ocak 2023 Çarşamba günü. Yeni bir Altın Saatler programında buluşacağız. Bugünkü programın kalan zamanını da Robin arkadaşımızdan rica ediyorum. Bir kısa müzik parçasıyla tamamlayalım. Yani Altın Saatler programı olarak yeni yıla hiç değilse güzel bir müzik parçasıyla giriş yapmış oluruz diye umut ediyorum. Evet. Gelecek hafta 4 Ocak 2023 Çarşamba günü yeni bir Altın Saatler programında buluşmak dileğiyle, hoşçakalın. Hoşçakalın, Hoşça kalın. iyi yıllar.